Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdele lillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şurur enfusina ve min seyyiati amalina Men yehtedillehu fele mudille lehu ve men yudlil fele hadiye lehu Ve eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh Emma ba'd Fakine istiqal hadis kitabu Allah bixir al-hadi hadi Muhammed sallahu alaihi wasallam bishir al-umur ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'a'tin zalaane ve kulle zalaatın Tefsir dersimizde Maide suresinin 50. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor: Cahiliyenin hükmünü mi arıyorlar. Kesin olarak inanacak bir toplum için kimin hükmü Allah'ın hükmünden daha güzel olabilir. İbn Abbas radıyallahu şöyle anlatıyor. Nadir oğulları Kurayza daha üstün sayılırdı. Bunların her ikisi de Yahudi kabileleri. Nadir oğullarından biri Kurayza birini öldürürse diyet olarak ve vesak hurma öderdi. Kurayza biri Nadir oğullarından birini öldürürse kısas yapılıp katil öldürülürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Nadir oğullarından biri Kurayza oğullarından birini öldürdü. Kurayza oğulları katili bize verin onu öldüreceğiz dediler. Nadir oğulları da aramızda meseleyi halledecek Allah'ın nebisi bulunuyor. Ona gidelim dediler. Yani bunu diyenler Yahudiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiklerinde Mayde 42. ayeti nazılı oldu. Yani aralarında kıst ile yani adalet ile hükmet. Kıst cana karşı can demektir. Sonra da bu ayet, yani maide 50. ayeti nazil oldu diyor. Yani nüzul sebebini bu şekilde anlatıyor İbn-i Abbas Yani bu e, sebebi nüzulünden de anlaşılacağı üzere cahiliye hükmü, adil olmayan her hüküm cahiliye hükmüdür. Ve bir mesele de adalet, adalet orta yol, denge e, ancak çoğu zaman vahiyle bilinir. Allah Azze ve Celle bir konuda herhangi bir hükümde bulunmuşsa Allah'ın hükümlerinin tamamı adil hükümlerdir. Bunun dışında kalan hükümler de cahili hükmü oluyor buna göre. Yani Allah Azze ve Celle'nin hükmü adil olan hükümdür. Kitabında bildirdiği veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde açıkladığı her hüküm bunlar adil hükümlerdir. Kim bundan başkasına saparsa bunlar cahili hükümleridir. Evet. Burada işte Kurayzavullar ve Yahudi e, Nadiroğulları arasında geçen meselede bu kabilelerden biri diğerinden üstün sayıldığından e, ona üstünlük tanıması, yani bu kısas meselesinde de üstünlük tanımasına yönelik bir uygulama vardı onlarda. E, ve bu durumda zararlı çıkacak olan grup e, dine münafıkça, Peygamber satıyorsa münafıkça geliyorlar yani kendi lehlerine bir hüküm çıkması için tıpkı Nur suresinde anlatıldığı gibi şayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın lehlerine bir hüküm vereceğini bilseler diyor. Koşa koşa Allah Resulüne gelirler. Fakat bunun dışında Allah ve Resulüne çağrıldıkları zaman büsbütün yüz çevirler diye Allah Azze ve Celle münafıkların tutumunu anlatıyor. Buradaki Yahudilerin tavrı işte münafıkların kopyaladığı bir tavır. Yahudiler yani buradaki nadir Nadiroğullarının Kurayzeoğullarının teklifine karşı Nadir Nadiroğullarının Allah Resulü'ne gidelim demeleri ona iman ettiklerinden değil, sırf kabili olarak daha alçak korumda olduklarından kendileri lehine çıkacak bir hüküm aradıklarından Allah Azze ve Celle de bu konuda işte Maide 42. ayetini indiriyor. Yani aralarına kıst adaletle hükmet diye adil olan hüküm Allah'ın hükmüdür. Zulme Çıkan her hükümde cahiliye hükmü. Mücahit de şöyle demiştir. Cahiliye hükmünü isteyenler Yahudiler idi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kısas hükmü adil olan hüküm. Fakat e, Yahudilerin bir kısmı da cahiliye hükmünü istiyor. Yani kabileler arasında üstünlük sağladıkları bir hüküm istiyorlardı. Mücahit Rahim'in yani ayetin sebebi nüzul esnasında Yahudilerin bu isteğine işaret ediyor. İbn-i Abbas radıyallahu anh'a Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah'ın en çok buğz ettiği insanlar şu üçüdür. Haremde İlhada sapan. İlhat, haktan sapmak demek. İslam'da cahiliye adetini sürdürmek isteyen ve haksız yere akmak için bir kimsenin kanını talep eder. Yani kan davası gibi. Bu hadisi Bukhari Sayin'de rivayet etmiştir. Bunlar, bu sayılanların üçü de ayete muhalif fakat özellikle İslam'da cahiliye adetini sürdürmek hangi konuda olursa olsun e, cahiliye adetlerini mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle bildiriyor. Üç şey vardır ki ümmetim cahiliyeden kalma olmasına rağmen bunu terk edemezler diye. Bunlar işte soy sopla övünmek, ölülere ağıt yakmak, e, bir de ne vardı üçüncü olarak? atalarla ölmek, soylarla ölmeye giriyor. Yani Allah Resul Aleyhisselatüsselam üç şey sayıyor. Bir başka rivayette ölüler için yemek vermek, yani ölünün ailesinin yemek vermesi bu da sayılıyor. Bazı hasletlerin İslam'da da devam ettirilmesini çirkin olduğunu bildiriyor. Bu hadiste de aynı şey bildiriliyor. Ömer bin Hattaap Radyalan diyor ki ben diyor ümmetin ne zaman fıtrattan sapacaklarını anladım diyor. Ne zaman ki bu ümmetin görev başlarına, belli başlı yerlerine cahiliyi bilmeyenler geçerse bu ümmetin fıtratı o zaman bozulur diyor. Çünkü cahiliyi bilmeyen kimseler bunun kötülüğünü de bilmez ve işte bunu sakıncasız zanneder. Sonra bu takip edilen bir yol olur. Yani konum sahibi birisi olduğundan bu takip edilen bir yol olur ve insanlar onu sünnet edinir. Din edinirler ve tabi olurlar. İşte ümmetin e, dini böyle tuğla tuğla çözmesi bu şekilde başlar diyor e, Ömer bin Hattab radıyallahu <gülüyor> Yahudi ve Hristiyanları veli edinenler onlardandır. 51. ayette şöyle buyuruyor. Ey iman edenler Yahudileri ve Hristiyanları da veliler, dostlar edinmeyin. Onların bir kısmı bir kısmının, yani birbirlerinin velileridir. Sizden her kim onları veli edinirse, muhakkak o onlardandır. Muhakkak ki Allah zalim bir toplumu hidayete erdirmez. Bu ayette genel ifade, yani veli edinme, Yahudi ve Hristiyanları hangi konuda olursa olsun dost edinme, buradaki velayet yakın dost ve ee, senin üzerinde söz sahibi kıldığın bir dost demek. Yani velayetin kapsamına yönetici olarak değil. Tabii, yani. de, yönetici konumunda olan. Yani senin <gülüyor> üzerinde bir hak tanımın. Mesela ortaklık kuruyorsun, yüzde bir hak veriyorsun. Ona yüzde 49 sana kalıyor. Burada onun altına girmiş oluyorsun. Onun senin üzerinde velayeti var, hükmü var yani. Yine kadın, bir Müslümanın Yahudi veya Hristiyan erkekle evlenmesi durumunda da onu veli edinmiş olur. Yani bu ayet kadın, Müslüman kadının Yahudi ve Hristiyanlarla evlenmesini yasaklayan ayetlerden sayılır. Çünkü er-ricâlu kavamune ale-nisa. Erkekler kadınlar üzerine hakimdirler, hükmedicidirler, kaimdirler buyuruyor Nisa 34. ayetinde de. İşte bu velayet gerek kendisi üzerinde olsun, gerek çoluk çocuğu üzerinde olsun böyle sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla günümüz hükümlerinde yani mevcut tatbik edilen hükümler altında bir Müslüman erkeğin dahi Yahudi bir veya Hristiyan bir kadınla eğlenmesi müşkil bir duruma düşüyor bu pozisyonda. Çünkü mevcut kanunlara göre kadınla erkek eşit haklara sahiptir. Yani Allah Azze ve Celle'nin kitabında belirtti erkekler kadınlar üzerine hakimdir, söz sahibidir, hükmü iptal edilmiştir tamamen eşit haklara sahiptirler. Mücerret bu evlilikte bir sorun yok. Yani mücerret, yani yüzde elli, yüzde olduğundan e, cevazı zedeleyen bir şey yok ama çoluk çocuğu olursa bu kimsenin e, sıkıntı başlıyor. Çünkü o çocuklar üzerine Yahudi veya Hristiyan bir kadını veli kılmış oluyor. Eğer çocuğu olursa onu veli kılmış oluyor. Çünkü mesela sen bir Müslüman olarak çocuğunu kendi dinine göre yetiştirmek istersin. O da kendi dinine göre yetiştirmek ister. Bu durumda sen ona hiçbir yaptırım hakkın yok kanunlar önünde, mevcut kanunlar önünde. Yani burasının düşünülmesi lazım. Velayet, senin üzerinde söz sahibi olmaları demek. Yakın dost edinme ve senin üzerinde söz sahibi olması, yine sırdaş edinilmeleri bunun gibi şeyler. i̇bn Abbas radiyallahu talep oğullarından Arap Hristiyanlarının kestikleri sorulunca e, yani yiyebilirsin dedi. Onların kestiklerini yiyebilirsin dedi ve bu ayeti okudu. Sonra kim onları veli edinirse onlardandır dedi. Bunu sormaları ve i̇bn Abbas radiyallahu bu cevap vermesinde şöyle bir incelik var. Belki rivayet ilk bakışta anlaşılmıyor. Niye bu soru ve niye böyle bir cevap diye. Ee, talep oğulları yani bizde hani kimlik Müslüman derler ya yani çoğu kimseler var ki mesela İran kimlikte Müslüman yani kim Müslüman sayar yani bize göre onlar e, Müslümandan sayılmaz ama kimlik Müslümandır coğrafi konum bakımından Müslümandır ee, İbn Abbas radıyallahu anh'a bakın cevabı tamam. kim onları veli edinirse onlardandır mesela Ali radıyallahu anh bu talep oğullarının Kestiklerinin yenilmesine karşı çıktığı rivade edilir. Talep normalde kitapsız müşrikler. Fakat kendilerini Hristiyanlığa nispet ediyorlar. Onlara tabi kılıyorlar kendilerini. Biz Hristiyanız diyorlar. Ali Radyalan'da diyor ki tale oğulları içki içmekten başka veya domuz yemekten başka hiçbir şeyde Hristiyanlara tabi olmazlar. Sadece bu iki sustav onlara tabi olurlar diyor. İbn-i Abbas Radyalan'da buna işaret ediyor yani. Kim onları veli edinirse onlardandır. Bunlar Hristiyanları veli edinmişlerdir. Kendilerini de Hristiyandan ispat ediyorlar. Yani münafık Hristiyanlar aslında onların kestiği yenir, onlara tabidir diyor burada hüküm olarak İbn-i Kasır de. İbn-i dedi ki, zalimler ile kast edilen, dilleriyle itaati ishar edip, kalpleriyle isyanda ısrar eden münafıklardır. Evet, yani İbn-i İsaak'ın İbn tefsirine göre de, onları veli edinen, fakat kendilerini İslam'a nispet eden bu kimseler ancak münafıklardır. Yani Yahudileri, Hristiyanlar dost ederim. Müslümanların haberlerini onlara ispiyonlayan, onlara meselelerini danışan, işlerinde onlardan yardım alan, onlara neredeyse daha yakın olan grup. Allah Azze ve Celle, işte bunlar... Zalim bir toplumdur. Allah onları hidayete erdirmez buyuruyor ayetinde. i̇bn diyor ki, burada kast edilenler münafıklardır. Çünkü onları Yahudi ve Hristiyanları dost edinmişlerdir. Daha önce Bakara suresinden hatırlarsanız, orada tesirde nakletmiştik, münafıklar. Biz, yani onlar da kitab ehli, Yahudiler veya Hristiyanlar bunlar da kitab ehli, işte Müslümanlar da kitab ehli. Biz onlardan da alırız, onlardan da alırız diyen bir grup hakkında ayetler inmişti. Bunlar münafıklardı. İşte burada da aynı şeye işaret var. Kim onları dost edinirse, yani gereken çizgileri çekmezse, işte bunlar Allah'ın idare etmeyince zalim kimselerdir, yani münafıklardır. 52. ayet, kalplerinde bir hastalık bulunanların, kalplerinde hastalık bulunanlar diye nitelenmelerde bunların münafıklar olduğunu gösteriyor durumumuzu çevirecek şeylerin bize gelmesinden korkuyoruz diyerek, içlerinde koştuklarını görürsün. Umulur ki Allah bir fetih veya katından bir emir getirir de, onlar içlerinde gizlediklerine dair pişman olurlar. Mücahit dedi ki, burada Yahudilerle iş yapan, onlara iyi haberler veren ve çocuklarını onlara emzirten münafıklar kastedilmektedir. Onlar, biz bir şeylerin ters gitmesinden, ve Yahudilerin bize galip gelmesinden korkuyoruz diyordu. Ancak Allah Teala Müslümanlara genel olarak bir fetih getirdiği zaman veya münafıklara has bir emir indiği zaman münafıklar içlerinde gizlemiş olduklarından dolayı pişmanlık duyarlar. Evet, burada Allah Azze ve Celle zaten ayetin başında bunun bir kalp hastalığı olduğunu bildiriyor. Yani kalbin hasta, bozuk olduğunu bildiriyor. Böyle düşünen kalbin. Nedir peki düşünceleri? Bize bir kötülük gelmesinden korkuyoruz. Yani kafirlerden taraf, gavurlardan taraf bize bir kötülük gelecek. Bu sebeple onlara karşı gereken tavrı koymayalım. Mesafeli durmayalım da ona biraz yakın olalım. İşte şekle benzeyelim, ilişkilerimizde benzeyelim gibisinde gereken tavrı koymuyorlar. Allah Azze ve Celle böyle düşünen kalpleri hastalıklı kalpler, münafıkların kalpleri olduğunu bildiriyor. Ve ee, bu şekilde diyerek, yani korktuklarını söyleyerek, onlardan gelecek bir zarardan korktukları için bu tavizleri verdiklerini söylüyorlar. İşlerinde koştuklarını görürsün. Umulur ki Allah bir fetih veya katından bir emir getirir de onlar işlerinde gizlediklerine dair pişman olurlar. İşlerinde kalplerinde saklı olan bu düşünceleri Allah'ın gelen bu emriyle veya fetih ile eee Pişman olacakları. Evet. Onlara dair veya mesela Allah Azze ve Celle onların iç yüzünü bildiren e, ayetlerini indirdiği zaman e, en çok korktukları şeylerden birisi de bu. Onlar kalplerinde gizledikleri veya aralarında gizledikleri şeylerin Allah Azze ve Celle tarafından açığa vurulmasından korkuyorlar, çekiniyorlardı. 53. ayet. iman edenler diyecekler ki, sizinle kesinlikle beraber olduklarına dair Büyük bir gayretle Allah'a yemin edenler bunlar mı? Ondan amelleri boşa gitti ve hüsrana uğrayanlardan oldular. 54. ayet Ey iman edenler! içinizden her kim dininden dönerse, Müminlere karşı alçak gönüllü, Kafirlere karşı aziz, Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir toplum getirir. Ki o, yani Allah onları sever, onlar da onu. Yani Allah'ı severler. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Şüphes Allah vasidir, alimdir. Burada da evet, içinizden her kim dininden dönerse, yani dininin kendisine yüklemiş olduğu vazifeleri yerine getirmez, tabiskar davranır, şu münafıkların davrandığı gibi davranırsa, Allah Azze ve Celle bu toplumun yerine başka bir iman eden toplum getirmeye kadir olduğunu bildiriyor ki, o toplumun özelliklerini, yani müminlerde bulunması gereken özellikleri şu şekilde sayıyor. Müminlere karşı alçak gönüllü, tevazu gösteren, iman edenlere karşı alçak gönüllüler, kafirlere karşı izzetli, yani kafirlere karşı tevazu yok, kafirlere karşı Müslüman, Diniyle aziz olur, izzetli olur. Kibir bile saysa birileri bunu. Müslüman diniyle kafirlere karşı kibirlenir, büyüklenir. Aziz olur, izzeti nefsi sahibi olur. Ama müminlere karşı alçak gönüllüdür. Allah yolunda cihad eden. Allah yolunda cihadı terk etmekte de demek ki Allah Azze ve Celle'nin bir toplumu götürüp onun yerine bu vazifeleri yerine getiren, iman eden, bir topluluk getirmesinin sebeplerinden. Ve kınama, kınayıcının kınamasından korkmayan. iman ettiği, amel ettiği, imanın gereği olan amelleri yerine getirirken hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayan kimseler olmaları, imanı dinlerin vasfaları. Böyle bir toplum getirir. Ve bunların kalpleri de Allah'a sevgiyle bağlıdır. Allah da onları sever. Evet, i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki, burada İslam dininden çıkanların yerine Allah kendilerinden daha hayırlarını getireceğini vaat ettiğini belirtmektedir. Yani Allah, Allah Azze ve Celle'nin dininin bizlere ihtiyacı yok. Bilakis bizim Allah'ın dinine ihtiyacımız var. Şayet insanlar Allah'ın dininden dönerse onlardan daha hayırlı, bu vazifeleri yerine getiren bir toplum getirmeye Allah kadirdir, bunu vaat etmektedir. Ebu Sa'del Hudri radıyallahu anhu diyor ki, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu, Dikkat edin, sizden biriniz insanlardan korkarak görmüş olduğu veya şahit olduğu bir hakkı söylemekten çekinmesin. Bunu Ahmet bin Anbel, İbn-i Tirmizi ve İbn-i İbban sahibi isnatla rivayet ediyorlar. Sizden biriniz insanlardan korkarak, insanlardan çekinerek gördüğü veya şahit olduğu herhangi bir hakkı söylemekten çekinmesin. Yani buna insanlardan korkusu sebep, engel olmasın. Ubade bin Samit radıyallahu anh diyor ki biz Nebi sallallahu aleyhi ve selleme iyi günde, kötü günde, darlıkta ve bollukta, geniş zamanlarda bir başkası yerimize tercih edilse bile verilen emirleri dinleyip yerine getireceğimize, işi ehline teslim edip onlarla bu konuda çekişmeyeceğimize ve nerede olursak olalım hiç kimsenin kanamasından korkmadan hakkı ifa edeceğimize, yerine getireceğimize dair biat ettik. Evet, bunu da Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Yani sahabenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a söz verdikleri, biat ettikleri, Allah Resulü'nün onlardan biat aldıkları hususlar bunlar. Gerek dar zamanlarda, gerek geniş zamanlarda İtaat dinleyip itaat edeceklerine, yöneticileri dinleyip itaat edeceklerine. Bir başkası yerimize tercih edilse dahi, yani kayırmacılık yapısa bile, yani hak bizim olması gereken, verilmesi gereken görev olsun veya atiye, maaş neyse artık, bizim hakkımız olmasına rağmen, biz değil de başkası tercih ediyor. Böyle bir durumla karşılaşsak bile, verilen emirleri dinleyip yerine getireceğimize, dinleyip itaat edeceğimize, İşi eline teslim edip birincisi demek ki işi eline vermek, yönetim işini eline vermek. Fakat e, herhangi bir şekilde durumlar ters gitti. E, Müslümanlar bu konuda muvaffak olamıyor. İşini işi eline verme konusunda ne oldu? Yöneticiler ehli olmayan kimseler. Onlarla bu konuda çekişmeyeceğimize dair söz verdik diyor. Ve nerede olursak olalım, hiç kimsenin kanamasından korkmadan hakkı ifade edeceğimize, hakkı yerine getireceğimize. Yani şartlar ne olursa olsun, <gülüyor> hak olan neyse e, yapacağımıza dair biat ettik diyor. Ebu Zer diyor ki, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şu yedi şeyi emretti. Müminleri sevip onlara yakın olmayı, ima, miskinleri sevip, yani fakir yoksul kimseleri sevip onlara yakın olmayı. Benden üstün olanlara değil de benden altta olanlara bakmayı. E bunun bir ayrıntısı var. Ee, diğer bir hadis açıklıyor bunu. Dünya hutsunda sizden iyi durumda olanlara değil, sizden düşük konumda olanlara, dünyalıklar bakımından, maddiyat bakımından, <gülüyor> sizden daha düşük durumda olanlara bakın ve halinize şükredin. Dindarlık, ibadet konusunda da sizden daha üstün olanlara bakın. Alçak olanlara, daha az ibadet edenlere değil. Dindarlık konusunda daha geri kalanlara değil. Sizden daha önde olanlara bakın. Ee, burada da buna benzer bir emir var. Benden üstün olanlara değil de, miskinlikten sonra zikredildiği için dünyalık konusunda benden üstün olanlara değil de, benden altta olanlara bakmayı, akrabalar sırt çevirse bile onlarla akrabalık bağlarını kesmemeyi, Arşın altındaki hazineden olan La havle ve la kuvvete illa billah zikrini çokça yapmayı, acı da olsa hakkı söylemeyi, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamayı ve insanlardan bir şey istememeyi. Bu yedi şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bana emrettiği şeylerden diyor Ebu Zer radıyallahu anh. Bu da Hasan bir isnatla İbn-i Sa'd Tabakatta Ahmet bin Amber, Taberani ve Şuab-ı İman'da Beyhaki rivayet ediyorlar. 55. ayet Sizin veliniz ancak Allah'tır. Onun Resulüdür ve iman edenlerdir ki namazı dosdoğru kılarlar ve ruku edici olarak zekatı verirler. Evet. İbn-i Abbas radıyallahu anh'a diyor ki Müslüman olanlar Allah'ı, Resul'ünü ve müminleri, iman edenleri dost edinmiştir. Onların sıfatları zaten namaz dost doğru kılmaları <gülüyor> ve zekatı eda etmeleri bunlar asgariler. 56. Her kim Allah'ı, Resul'ünü ve iman edenleri veli edinirse muhakkak Allah'ın hizbi onlardır ki Galip olanlardır. Üstün gelecek olanlar, üstün olanlar bunlardır. Allah'ın tarafında olanlardır. es dedi ki, Allah Teala burada kimin galip geleceğini göstererek bir şeylerin ters gidip başınıza bir felaket gelmesinden korkmayın buyurmuştur. Münafıklar ne diyordu? Bir şeyler ters gidecek de başımıza bir felaket gelecek diye korkuyoruz. Bu yüzden işte Yahud ve Hristiyanları dost ediniyoruz, onlara yanaşıyoruz. Gerekçi olarak böyle bir korkuyu dile getiriyorlardı. İşte Es-Süddi de ayetin başındaki o duruma işaret ediyor. Burada işte kim Allah, Resulü ve müminleri dost edinirse bunlar galip gelecektir. Endişe etmesinler. İşte bir şeyler ters gidip de başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz gibi kuruntulara gerek yok diyor. 57. ayet Ey denler! Sizden önce... Dap verilenlerden dininizi eğlence ve oyun edinenleri ve kafirleri veliler edinmeyin. Müminler iseniz, iman eden kimseler iseniz Allah'tan sakının. İbn Abbas radıyallahu şöyle diyor. Bu ayet Müslüman olup da münafıklık yapan Rifa bin Zeyd et-Tabut ve Süveyd bin el-Haris hakkında inmiştir. Müslümanlar bunlarla dostluk kurmaktaydı. Bunun üzerine Allah Teala bu ayetleri indirdi. Evet bunu Taberi ve İbn-i Nebi Hatim Hasan bir isnatta rivayet ediyor. Yani bu e, rifa ve süveyt Müslüman olduklarını söyleyen münafıklar idi. Din, dininizi oyun ve eğlence edinen diyor Allah Azze ve Celle. Yani bunlar dini oyun ve eğlence edinmiş kimseler. Münafıklar. Kendilerini İslam'a hispet ediyorlar. Allah Azze ve Celle bu ayetiyle bunlarla dostluk edenleri kınıyor. Bakın. Yani Müslüman kimliğine sahip olsa bile münafıklık yapanlara dostluk eden kimselere kınıyor Allah Azze ve Celle. Tekrar edelim. Ey iman edenler, sizden önce kitap verilenlerden, dininizi eğlence ve oyun edinenleri ve kafirleri veller edinmeyin. Bunlar e, kitap ehlinden Müslüman olup da yani Müslüman olduğunu söyleyip de münafıklık yapan kimseler. i̇bn Abbas radıyallahu radiyalarına ee, böyle anlatıyor. 58. Namaza çağırdığınız zaman onu eğlence ve oyun edinirler. İşte bu onların akıllarını kullanmayan bir toplum olmalarındandır. Yani bu kimselerin vasfları oyun ve eğlence edinmeleri, dini oyun ve eğlence edinmeleri bir vasfını böyle anlatıyor Allah azze ve celle. Namaza çağırdığınız zaman onu oyun ve eğlence edinirler. Bu da onların ahmaklıklarından, akıllarını kullanmadıklarından. es diyor ki, Medine'de bir Hristiyan müezzinin, yani Hristiyan birisi, Müslüman bir müezzinin, eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğini işittiği zaman, Allah yalancıyı yaksın derdi. Yani o Hristiyan. O da şehadet ederim ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür diyor. Allah yalancıyı yaksın derdi. Bir gece bu kişi ailesiyle beraber evinde uyurken hizmetçi bir ateşle eve girdi. Ateşten sıçrayan kıvılcım evi, kendisini ve ailesini yaktı. Ebu Umer bin Enes Ebu Umayra bin Enes Ensar'dan olan halasından rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem halkın namaz vakitlerinde camiye nasıl toplamak gerektiğini düşünüyordu. Ona dediler ki <gülüyor> bir sancak dikelim. Namaz vaktinde bu sancağı gören herkes birbirine duyursun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu beğenmedi. Başka birisi boru çalınmasını, bir rivayette Yahudi borusu çalınmasını teklif etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmedi ve o Yahudilerin işidir buyurdu. Çan çalalım, çan çalalım diyenler oldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu da kabul etmedi ve o Hristiyanların işidir buyurdu. Abdullah bin Zeyd bin Abdirrabbi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği bu konuyu düşünerek ayrıldı. Rüyasında ezanı gördü. Ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bunu haber verdi. Ey Allah'ın Resulü, ben uyku ile uyanıklık arasındayken birisi bana geldi ve bana ezanı gösterdi. Ömer radıyallahu anh bundan önce aynı rüyayı görmüş. Fakat 20 gün boyunca gizli tutmuştu. Sonra o da bunu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme haber verince, şimdiye kadar bunu bana haber vermeye ne mani oldu buyurdu. Allah Resulü aleyhi dedi ki, Abdullah bin Zeyd benden önce davrandı ve söylemeye çekindim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ey Bilal, kalk ve Abdullah bin Zeyd'in sana söylediklerini yap. Bunun üzerine Bilal radıyallahu an ezanı okudu. Ebu İmeyr diyor ki, Ensar şöyle diyordu, O gün Abdullah bin Zeyd hasta olmasaydı Allah Resulü aleyhisselatü vesselam onu müezzin yapacaktı. Evet bunu Ebu Davud ve Behaki rivayet etmişlerdir. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ezan konusunda e, işte kitabehli ehli dinlerin mensuplarının ibadet vakitlerine çağırmak için uygulaya geldikleri şeyleri reddediyor. Onlara benzeme içerdiğinden dolayı Yahudilerin borusu, Hristiyanların çanı gibi ve işte e, Allah Azze ve Celle'nin sahabeye gösterdiği rüya ile amel edilmesini emrediyor. Bu insanlara değişik gelen bir uygulama. Yani dinlerin mensupları var, Yahudiler var, Hristiyanlar var o toplumda. Bir insan çıkıyor, yani yerinde ilk ilk bir uygulama bu. Bir insan çıkıyor ve Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bağırıyor. Herhalde İlk çıktığı zamanki ezanın ilk uygulandığı zaman ki bundan tiksinen, bundan razı olan insanların tepkileri, dalga geçmeleri takdir edilebilir. Yani onların nasıl bir psikolojiye girdikleri. Demek ki bunu yapanlar olmuş, buna benzer tavır koyanlar olmuş, eleştirenler olmuş. Allah Azze ve Celle de bu ayette namaza çağrı konusunda müminlerle alay edildiğini bildiriyor. Yani bunu yapanlar varmış demek ki o toplumda. 59. ayet, de ki, ey kitap ehli, yalnızca Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Muhakkak ki çoğunuz fasıksınız. İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, içlerinde Ebu Yasir bin Ahtap, Nafi bin Ebi Nafi, Azer bin Amr, Zeyd, Halid, Ezar bin Ebi Ezar ve eşya anında bulunduğu Yahudilerden bir grup, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip hangi peygamberlere iman ettiğini sordular. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Ben Allah'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına gönderilene, Musa ve İsa'ya indirilene, Rableri tarafından Nebilere verilene iman ediyorum. Biz onları birbirinden ayırt etmeden inandık, biz ona teslim olanlarız buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsa Aleyhisselam'ı zikrettiği zaman onun Yahudiler İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğini e, inkar ederek biz İsa'ya ve ona iman edene iman etmeyiz dediler. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi. Yani Yahudilerin Yahudi olarak kalması yani İslam'dan ayrılıp da Yahudilik diye ayrı bir din, ayrı bir fırkı olmaları zaten İsa Aleyhisselam'a iman etmemeleriydi. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara peygamberleri sayıp da ben bunların hepsine bizler müminler olarak hepsine aralarını ayırmadan iman ediyoruz. Dediğinde bakın Yahudiler bu itirazı getirdiler. Yani biz ne İsa'ya iman ederiz ne de ona iman edene iman ederiz. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a e, bu şekilde inkarda bulundular. Allah Azze ve Celle de bu ayeti indirdi. 60. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanı haber vereyim mi? Allah'ın lanetlediği ve ona gazap ettiği, işlerinden maymunlar, domuzlar yaptığı ve tağuta ibadet edenlerdir. İşte onlar yerleri daha kötü olanlar ve doğru yoldan daha çok sapanlardır. <gülüyor> i̇bn Mesud radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a domuzlar ve maymunlar Yahudilerin neslinden midir diye sorduğumuzda şöyle buyurdu. Allah Teala bir kavmi lanetleyip suretini değiştirdiği zaman asla onların nesillerini devam ettirmez. Bunlar daha önce de mevcut olan yaratıklardı. Yani maymunlar ve domuzlar daha önce de var idi, mevcut idi. Allah Yahudilere buzu ettiği zaman onları hayvan suretine çevirdi ve bu hayvanlar gibi kıldı buyurdu. Bunu Tayalisi, Ahmet bin Anbel, İbni Bir Hatim sahip isnatla rivayet ediyorlar. Evet. Onlar bu tip inkarda bulunca Yahudiler Allah azze ve celle onlara işte onları lanetlediğini, kendisine kendilerine nimetler verdiği halde buna nasıl nankörlük etmeleri, bunun üzerine Allah azze ve celle'nin onlara gazap edip lanetlemesi, onlardan ee, Yahudileri maymunlara ve domuzlara çevirerek nasıl aşağılık kıldığını hatırlatıyor ve bunların tağuta ibadet eden kimseler olduklarını söylüyor. Yani tağut şeytan. Şeytana ibadet eden kimselerdir. Yani bunlar şeytana uyarak Allah'ın peygamberlerinin arasına ayırıyor. Bazısına iman edip bazıсына inkar ediyorlar. 61 Size geldikleri zaman iman ettik derler. Oysa onlar muhakkaki küfür ile girmişlerdir. Yani sizin yanınıza küfürle girmişlerdir ve muhakkak onunla çıkmışlardır. Ayrıldıklarında da yine küfürle ayrılmışlardır. Şüphesiz Allah gizlemekte oldukları şeyi hakkıyla bilendir. de dedi ki, Yahudilerden bazıları Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girip iman ettiklerini haber vererek getirdiklerine razı olduklarını söylerlerdi. Ancak onlar sapıklıklarına ve küfürlerine tutunmuş idiler. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve yanına girdikleri şekilde geri çıkarlardı. Yani kalplerinde küfür oldu elde. 62. Onlardan pek çoğunu günahta, düşmanlıkta ve haram yemede yarışır görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Yine katade burada aranızda bulunan Yahudi hakimler kastedilmektedir ee, diyor. Yani haram yemek, haram yemekler kastı da Suud, ayette sut geçiyor. Ve ekli humus sut, yedikleri suttur. Sut, e, rüşvet gibi, yani hükümde adaletsizlik yapmak, kayrımacılık yapmak, rüşvet almak e, gibi şeylerden dolayı Allah'ın gazabını çektiğinden e, böyle denilmiştir. E, rüşvet alarak hükmetmek, bu suudtur. Yani Allah'ın gazabını getiren bir şeydir. Haram kazanç, e, hükümden dolayı olan haram kazanç bu Suud. İşte Katade'de bu yüzden Yahudi hakimleri e, kastediyor bu ayette diyor. Onlar haram yeme olsun da yarışıyorlar. 63. Rabbâniler ve bilginleri onları günah olan konuşmalardan ve haram yemelerinden alıkoysalardı ya yapmakta oldukları şey ne kötüdür. İbn-i Abbas radyalanmadan din adamlarının Yahudilerin işledikleri günahlara karışmayıp kendi hallerine bırakmaları kastedilmektedir. Yani onların e, ileri gelenleri, kendini ibadete vermiş olanları ve ilimde ön plana çıkmış olanları diğerlerine karışmıyorlar. Yani demokrasilerle istenilen yapı hakimmiş demek yaralarında. Demokrasilerde bu var. Herkes işte naya inanıyorsa kendi inandığı gibi ne yaparsa yapsın. Biri öte tarafta zina etsin, açıksa açık gelsin. Bu da nasıl kapanıyorsa kapansın, işte sakal bıraksın neyse. Herkes kendi inancını yaşarsın. Böyle bir durum hakimmiş demek ki onların aralarında. İşte Allah Azze ve Celle bu durumu kınıyor. Onların Rabbani'leri, yani kendini Rabbine vermiş, ibadete vermiş olanları ve bilginleri, alimleri, ilim sahipleri, Onları günah olan konuşmalardan ve haram yemelerden, haram yemelerinden alıkoysaydı ya. Yani bunların vazifesi bu iken bunlar sustular. Bu işte Müslüman toplumada sirayet etmiş bir görüntü maalesef. Öyle işte yaşlı başlı nineler, ebeler görürsünüz ki evine televizyon bile koymaz. Koymamıştır yani. İşte sürekli tesbih çeker. Yani kendisini ibadete vermiştir, zikre vermiştir. Namaz kılar teheccüde kadar. Ama bunun açık saçık kızları, torunları vardır. Hiçbirisine kış demez yani. Hepsi gelir sarılır, bu bunları okşar falan. E, i̇lişkiler o biçim. Dedeler hakeza böyle. E, yani biz gençlerdeki, orta yaşlılardaki durumdan bahsetmiyoruz zaten. Yani burada işte demokrasi çağrışımları falan. E, bunlar mesele değil. Şimdi sorun olan şu, mesela... Genellikle toplumda gençlerin orta yaşlıların sözü geçtiğinden, yani toplumu çekip çeviren genelde bunlar olduğundan, bu kimseler mesela bir genç sakalını bıraksa, namazını kılsa veya bir kız örtünse bundan rahatsız oluyorlar alabildiğine. Hele bir de emri mağruf nehiyel münker görevini yerine getiren birisi ise dininin kendisine yüklediği vazifelerden dolayı kendisine bir çeki düzen vermiş çizgisini çekmiş birisi ise ilişkilerinde de dikkat eden birisi ise mesela bir erkek kadınlarla tokalaşmıyorsa veya bir kadın örtünmesinden dolayı ihtilat yapmıyorsa bunun gibi şeyler olduğu zaman gençlerde olduğu zaman alabildiğine tepki var. İhtiyarlarda neden yok? Mesela saçlı sakalı ağarmış böyle dede nur yüzlü dede derler ona. İşte nur yüzlü nineler derler. İşte benim de ninem başörtülü falan filan. Bunlara kimse karışmaz, dokunmaz. Hatta kendilerini onlara nispet ederler. Hatta biraz ileri gittiğin zaman işte benim dedem de hocaydı, benim ninem de falandı filandı. Ama niye bunlara tepki? Tepki şu yüzden çünkü bu adam dinini yaşıyor, gerektiği gibi yaşıyor. O ne için yaşıyor? O ya cahilliğinden, yani dininin kendisine yüklediği şeyleri bilmediğinden öyle sağa sola karışmıyor. Genellikle bu durum var, cehaletten kaynaklı. Veyahut da münafıklık yapıyor. Bazı şeyleri bilmesine rağmen. Mesela kendisi örtünmeyi biliyorsa, açık saça nasıl tepkisi kalabilir ki? Sen evine televizyon koymuyorsun, evine televizyon koyan çoluk çocuğuna, ilişkilerin nasıl hala aynı şekilde devam ediyor. Onu bırak sokakta başörtülü kadın açık saçık kızıyla kol kola geziyor. Yani yani Allah'ın yüklediği vazifeler toplumlara ters düşmemek için veya kınanmamak için veya Başına bir felaket gelmesi korkusu, hani yukarıdan beri Allah Azze ve Celle ayetlerini getiriyor ya, münafıkça tavırların iyice bizim içimize, toplum olarak içimize sirayet ettiğini gösteriyor bunlar. Bunlara biraz böyle şey yaptığınız zaman mesela bilmiyorum, öğrencilik veya memurluk yapanlar, ee, daha yakından bilirler bunu bizzat yaptığımdan mesela. Biz memurken bize söylenen veya hatta okuldayken, bırakın memurluğu, daha okuldayken Müslümanlardan gelen telkinler bunlar. Yani e, bir namazlardan falan değil. Kendisini İslam'a nispet eden namaz kılan, beş vakit abdestli namazlı hatta cemaat mensubu olan kimselerden gelen telkinler. Aman dinini gizli yaşa. Çaktırma. Yani Okuldan atılırsın, işten atılırsın, başına bir şeyler gelir. Şimdi işte e, okul işi olmayan için hapse atılırsın, seni şikayet ederler, iş vermezler falan filan. Arka hep heh, hep dünyalık korkularla, dünyalık korkularla bu telkinlerle kişi darboğaza alınıyor, cendereye konuluyor. Allah Azze ve Celle, e, daha önce geçti Ali İmran Suresi'nde, şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Eğer iman ediyorsanız yalnızca benden korkun buyuruyor. Yalnızca benden sakının buyuruyor. İşte iman etmek sadece Allah'tan sakınmayı gerektiriyor. Bunu gerçekleştiren birisi de bunu gerçekleştirmeyen nezdinde aşırı, ters. Ondan sonra hangi moda geçiyor bu telkinleri veren insanlar, telkinleri dinlenilmediği zaman? Bu insanlar hangi moda geçiyor? Diğer tarafa yaranma moduna geçiyor. Bu aşırı. Ya diyoruz da işte anlamıyor. O, o, öyle de değil canım. Bunlar aşırı. Tesettürlü. Bu, bu, örtün, örtün de bu kadar da değil. Yani bu artık aşırısı. Ya Sakal bırakıyorsan şöyle topla, hiç olmazsa temiz bırak falan filan. Yani hep karşı tarafa yaranma girir şimdi. İşte onları dost edinmeyin, veli edinmeyin. Eğer iman ediyorsanız, müminler iseniz Allah'ı veli edinin, Resul'ünü veli edinin ve iman edenleri. Yani imanının gereğini yapanları veli edinin. Zin dostunuz bunlar olsun. Bunlara kulak vermeyin. Çünkü bunlar kendileri eğer şeytan olmamışsa şeytanların tevkinlerine dil olmuş kimselerdir. Şeytanın yerine e, dil olup telaffuz ediyorlar sana onu. Senin kalbine üfleyip duran o şeytanı sen bertaraf etmişsin ama bu sefer sana yanaşamayan bu şeytanlar yanlaştığı kimselerin dilini kullanarak aynı tevkinleri sana çevren yoluyla veriyorlar. Dünya bu imtihan için var. Yani Allah Azze ve Celle'ye kulluk, Allah'ı veli edinmek, Resulü'nü veli edinmek ve gerçekten iman eden, yani iman ettiğinin gereklerini yerine getiren kimseleri dost edinmek. Seni öyle ki gaflet edip de bir hataya düştüğünde, kalbin gaflete düşüp de bu bu ve buna benzer telkinlere e, meylettiği anda tutup kolundan geri çekecek. Seni o kötülüklerden uzak tutacak müminleri, yani emri marufu, nehi münkeri diri tutan müminleri dost edinin. Siz onlara yakın olun, aksi takdirde onlara benzersiniz. Münafıklar az önce işaret ettiğimiz gibi tavırlarıyla, söylemleriyle Yahudilere ve Hristiyanlara iyice benzemişlerdi. Onlar çünkü kendi dinlerinde de münafık Onlar şayet Yahudilikte ve Hristiyanlıkta samimi olsalardı, Dinlerini tebdil etmeye kalkmazlardı. Dinlerini bozmaya, tarif etmeye kalkmazlardı. Ve yeni bir peygamber gönderilmesine gerek kalmazdı. İslam'ın gelmesine gerek kalmazdı. Fakat onlar kendi dinlerine münafıklık ettiler. Sonra peygamberleri işlerine gelmeyen şeyler söylediğinde Yahudiler öldürdüler. Yahudiler, ilim sahibi kimseler, bilen kimseler, bile bile inkarda devam eden, Bile bile tahrif eden kimseler. Hakkı söyleyen kimseler bu yüzden hazmedemeyip öldüren kimseler. Yani hasedin doruğundaki kimseler. Hasetleri onları peygamberleri öldürmeye etmiştir. Hakkı olan hasetleri. Hristiyanlar ise cehaleti tercih eden kimseler. Aleyküm selam. Bizim ümmet olarak içimizde, İslam ümmeti içerisinde her ikisine benzeyen gruplarda var. Bir kesmi vardır ki işte peygamber aleyhissalatü vesselam. Onun hadislerini ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine harfiye uyan, sünnete sıkı sarılan kimseleri hazmedemezler. Ellerinden gelse öldürürler. Öldüremedikleri için tekfir ederler. Sapık sayarlar. E, müşrik derler hatta. Çünkü peygamberi Allah'a ortak koşuyor. Diyorlar. Sünnet inkarcıları böyle diyor. Bir kesimi de vardır ki Hristiyanlar gibi davranır. Hristiyanlar kendilerine ibadet verir ama doğrusu nedir? öğrenmezler. Yani ilimsiz bir ibadet. Bu yüzden ilme yanaşmazlar, ilimden uzak dururlar. Kitaptan, sünnetten, ümmette uzak duran kimseler, delillerden uzak duran kimseler, bunun yerine kendilerini kıssalara veren, zahitlerin, abidlerin kıssalarıyla kendilerini tatmin eden kimseler, bu hastayla aynen Hristiyanlara benzer. Sufiler gibi. Onlar hakka kendilerini kapamış kimselerdir. Birisi açık bir inkarla kapamış, öbürü de başka tür bir aşırılıkla kendilerini hakka kapanmış. Evet, İbn Abbas radıyallahu evet burada şöyle diyor, din adamlarının Yahudilerin işledikleri günahlara karışmayıp kendi bırakmaları kastedilmektedir. Bu ayette diyor, Cerir radıyallahu diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, eğer bir toplulukta günah işleyen biri olur da, o toplulukta günah işleyene engel olabilecek güçte birileri Bulunduğu halde ona engel olmazlarsa ona engel olmazlarsa Allah Teala o topluluğu ondan dolayı mutlaka ölümlerinden önce azaba uğratır. Eğer bir toplulukta günah işleyen biri olur da o toplulukta günah işleyene engel olabilecek güçte birileri bulunmasına rağmen yani buna güçleri var ama yapmıyorlar ona engel olmazlarsa Allah Teala o topluluğu, o kavmi bundan dolayı mutlaka ölümlerinden önce azaba uğratır. Osmanlı'yı biliyorsunuz, yani Cumhuriyet'ten öncesi. Osmanlı'da insanların giyim kuşamları, din e, dindarlıkları malumunuz. Her ne kadar hurafe... E, taassup, buna benzer olumsuzluklar olsa bile şeklen İslam'ın şekilleri hakimdi. Yani sakalı, giyim, kuşam, işte kadınların örtülmesi vesaire, Bunlar İslami e, görünümlerdi. Şimdi Cumhuriyet döneminin başlarını düşünün. Bir şekil değişikliği başladı. İşte harfin inkılabı, şapka inkılabı, kıyafetle ilgili inkılabı falan. <gülüyor> Bu inkılaplar başladığı zaman kaç kişi vardı ki bunları yerine getiren? Yani bu inkılaplara uyum sağlayan. Mesela koskoca Türkiye devleti. Kaç kişi vardı? Açılıp saçılan, fren kıyafetlerini giyen kaç kişi vardı? Güç olarak yani bunların konumu azınlık değil miydi yani? Bunlar bu faaliyetlerine işte sözlerini geçirebildikleri kimselerle başladılar işte dinlerini terk etmiş kimseler o vasıtasıyla belki sosyete kesimi diyebileceğimiz şekilde başladı. Sonra bunların taklitçileri toplumda gözükmeye başladı. Mesela düşün ben çubuktan örnek vereyim. yani küçük bir muhit olduğundan mesela ben ufaklığımda hatırlıyorum sokakta başaçık gezen bir genç kız çok nadir görürdüm ve içimden buzede buzede Kafamı çevire çevire giderdim. Bizden önce anlatıyorlar. İşte Dedemgil e, bu Pilavoğlu cemaatine mensupmuş. Oranın aktiflerindenmiş. miş. Pilavoğlu de e, bu konularda biraz e, yani toplum tarafından aşırı görülen, tepkileri olan kimseler. Bunlar sokağa kimseyi mesela açık gördüklerinde çıkarmıyorlar. Böyle bir tavırları var. E, yakınıyorlar ya dövüyorlar artık neyse. Bu Baskı, mahalle baskısı dedikleri şey var. Bak bu güçleri yeten bir şey. Ve bunu yapıyorlar. Sonra bunların arkasında nasıl bir nesil geliyor? İşte bizim gibi. Bunlar artık galip unsur haline geliyor. Ve düşünün ki mesela İzmir gibi yerlerde veya Ankara'nın Kızılay gibi yerlerde veya işte sol kesimlerin hakim olduğu bölgelerinde buradan tesettürlü biri geçse yüzüne tükürüyorlar. Yer Yeri gerinde taşlıyorlar. İzmir'de yakın zamanlarda birisi anlattı başına gelen bir olay. Bu kadın tesettüre giriyor. Sen hiç mi utanmıyorsun diye kınıyorlar. Böyle gezmeye hiç utanmıyorsun diyorlar tesettüre girdikten sonra. Şimdi düşünün bu azap devlet nedir? Yani eğer bir münkere, bir topluluğun engel olma imkanı varken bunu yapmazsa Allah musibet olarak, diğer bazı rivayetler, çünkü bu hadiste geçen şey açıklıyor, Allah o kötülüğü öyle yaygınlaştırır ki artık isteseler de engel olamazlar. Biz artık istesek de engel olamıyoruz. Öyle bir durumdayız. Çirkinlikleri artık istesek de, yani yapmaya kalksan bile buna artık gücün yetmiyor. O güç senden alınmış. Sen Allah'ın emrini yerine getirdiğinden dolayı Resul'ün sünnetinin gereğini yerine getirdiğinden dolayı toplumun tarafından kınanır hale gelmişsin. Şimdi düşünün mesela e, çok yönlü düşünmek lazım bunu. Yani biz bu sadece bir iki örnek. Mesela akrabalık ilişkileri. Seleften geçenlerde Fuday Bin Niyaz bir sözünü aktarmıştık. Mesela kızını e, fasık birine veren akrabalık bağını koparmış demektir diyordu. Bugün akrabalık bağı nasıl yorumlanıyor? kızını fasık birine veya bidat eline veren bir kimse, akrabalık bağını koparmış demektir diyor. Şimdi ise sen bidatten dolayı tavrı koyduğunda işte kardeşlik bağını kopardı veya akrabalık bağını kopardı, bu gözle bakılıyor. Sen batıldan ayrıldığında, hakkı talep ettiğin için, hak üzerinde birleşmeyi talep ettiğin için ve insanlar bu hakta birleşmeyi kabul etmediklerinden, batılla übeklendiklerinden senin bu teklifini Ayrılık çıkarmak olarak niteliyorlar. Niye bu durum? Çünkü bu seni bu şekilde niteleyenler, münkere mani olabilme güçleri varken bunu yapmadılar. Ve o münker o kadar o grubun, o toplumun e, parçaları, temel taşları haline geldi ki, onu artık kendileri terk edemez oldu. Terk ettikleri zaman bunu ayrılık zannediyorlar. İşte akrabalık bağı kavramının veya kardeşlik bağı kavramının, yer değiştirmesi gibi. Sen bugün batıl bir zikre karşı çıktığın zaman sufilerin zikrini biliyorsunuz. Biz küçüklüğümüzden beri zikir olarak hep bunu öğrendik. Yani zikir denince nerede? işte tarikatta yapılan halka şeklindeki zikir. Burayı terk ettiğin zaman zikri terk ettin. Buraya karşı çıktığın zaman zikre karşı çıkıyor. Zikri inkar ediyor. Hep bu kafalarımıza yerleşti. Halbuki bu nasıl bir topluluk İmmi Mesud radiyallahu anh'ın mescitte gördüğü zaman tuhaf karşıladı. Sahabenin tuhaf karşıladı. Bu nereden çıktı deyip onların men bir topluluk. Yani azınlık olarak başlayan bir şeydi. Nasıl ümmetin her tarafına kök salmış. Bir rivayet var. Heva yani bidatler aynı kudus hastalığı gibidir yerleşmedik. Yani bir girmesine izin verirsen o kuduz mikrobunun, ilk önce kuduz da böyledir. Yani mikrob olarak girdiğinde sen bir hafta falan etkisini görmezsin. Sonra bir başlar, onu artık söz geçiremezsin. Kuduz hastalığı gibi yerleşmedik bir eklem bırakmaz buyruluyor. Yani bidatler ümmet içerisinde böyle. Bütün münkerlerde de aynı durum söz konusu. Yani daha küçücük nüveleri Baş gösterdiği zaman, ortaya çıktığı zaman bunu yok etme imkanın vardır. Ama sen önemsemedin. Terk ettin o işi. Ne oldu? O işte her taraftan artık e, parçalanarak bölüne bölüne, her taraftan sökün edip üzerine geliyor. Artık sen buna söz geçiremiyorsun. İslam coğrafyası, ümmetin hali maalesef bu şekilde. E, grupta bir, e, kısa bir diyalog atmıştım. Arap bu vatandaş, Mısır'da. E, mühendis, toplum mühendisi. E, bu genç. Şimdi konuştuğumuz konu ilk önce işte tanışma faslı. Tanışma faslında hemen işte çocuğunun suretini gönderiyor, resmini gönderiyor. Dedim bu caiz değil, suretler caiz değil. Doğru tamam. Ruh taşıyan canlılar bu konuda ihtilaf var diyor. Dedim ki Allah'ın dininde ihtilaf yok. İşte Şeyh Binbaz bunu haram sayıyor. Ben de Selefiyim diyor. Şimdi Selefiliğe bakın. Şeyh Binbaz haram sayıyormuş. Demek ki helal sayan birileri daha var. Şeyhler var. Bunlar helal sayıyor, bunlar haram sayıyor. Bunun sufilikten, mezhep mutasıplarından farkı ne? Şeyh Binbaz kim ki bunu haram, saysın, haram kılsın? Şeyh Binbaz kim? Evet Selefi bir şeyh olabilir, alimlerimizden olabilir ama biz onu hangi konuma oturttuk? Yani sen Şeyh Binbaz'a saygı duyduğun zaman bu ve bu saygında böylesine bir dengesizlik içerisinde olduğun zaman sırf bu Binbaz olduğu için dengesizlik yaptığın kişi Selefi olmuyorsun yani. Seninki sufilikten daha beter. Çünkü sureti haktan görünen batılın da batılı bu düşünce. Haram kılan ancak Allah'tır, Rasulüdür. Sen bunu Şeyh Binbaz haram kılıyor görürsen tabii ki falan da İbn-i helal kılıyor. Ne oluyor? Rabler oluyor bunlar. Birisi haram kılan bir Rab, birisi helal kılan bir Rab. Haşa. Sen o mertebeye koymuşsun. Bunların böyle bir iddiası yok da bu alimlerin. Sen bunları bu mertebeye koymuşsun şimdi. Fakat Allah hükmeder. Ve sen bunu söylediğin zaman ne oluyor? toplumun her tarafına girmiş şimdi suret meselesi. Cep telefonlarımıza girdi, evlerimize girdi, bilgisayarlarımıza girdi. Her şeyimizde var bu. Davetimize de girdi. Biz bunu artık davetimizin de parçası haline getirdik maalesef. içimizden bazıları. Dini bir mahiyet aldı yani. Suretler artık dini. Dini video denmeye başlandı. Allah'ın haram kıldığı, Resulünün ağır sözler söylediği suret artık dini video denmek suretiyle artık meşru sayılır hale geldi. Şimdi küçük diyoruz da aslında küçük değil. Fakat arkasından getirdiklerine nazaran küçük kalıyor bu. Bu bir noktası. Mesele suret meselesi değil sadece aslında. Mesele suretlerle kendisini ishar eden şirk. Ümmete girmiş şirk. Alimlerin mertebesi meselesi. Şimdi mesela bu toplum bunun arkasından bu vatandaş diyor ki buradan mesela yani dinde böyle ihtilaf olmaz. Dinde ancak naslar hükmeder dendiğinde işte Suriye'nin durumu falan filan topu tacı atmalar geliyor artık. Suriye'nin durumu çok üzücü değil mi? Elbette üzücü. Ne yapılması gerekir? Sen nereden bakıyorsun? Ben nereden bakıyorum? Mesela ben nereden bakıyorum şu an? Biliyorsunuz yani hepimizin baktığı açı malum. Peki onlar nereden bakıyor Suriye olayına veya İslam coğrafyasındaki bütün olaylara? Hepimiz kitap ve sünnet hakemdir dediğimiz halde biz sadece kitap ve sünnetle baktığımızda bakışımız malum. Yani yöneticiler münafık bile olsalar onlara meşru konularda itaat edilir. Bunlara silahla ayaklanılmaz onlar aleni bir şekilde dinden çıkmadıkça, İslam'ı terk etmedikçe. Bizim bakış açımız bu. Çünkü hadisler bize böyle bir bakış açısı vermiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın belki de en net söylediği konulardır esasında bunlar. Ama neden kapalı geliyor insanlara? Kapalı gelmesinin sebebi işte alimlere verilen şu mertebeler. Çünkü insanlar, ümmet, Naslara doğrudan muhatap olmak yerine mutlaka alimlerle muhatap olma. Alimler bariyerini bir aşmaları gerekiyor. Ama bunu tercih etmiyorlar. Genellikle alimlerde kalıyor. Bu sebeple helal hükmünde, haram hükmünde hep alimlere bakıldığından bu meselelerde de alimler. Peki, söylediklerinde bu kadar samimiler mi? Mesela siz bu konuyu gündeme getirseniz, hadi alimler nazarından gelelim, tamam şu an mesela Binbaz vefat etti. Suriye meselesini bugünkü haline yetişmedi. Bu yüzden Binbaz korunmuş bir bölgede kalabilir. Elbani Suriye'yi bizatihi yaşamış birisi ama şu son olayları da görmediğinden onu da devre dışı bırakalım. Kim kaldı gereği? Günümüzün alimleri. Yani hayatta olan bu vakaya canlı olarak şahitlik eden kimseler. Siz kaç tane alim sayabilirsiniz ki şu ayaklanmalara sıcak bakmasın? Belki sayarsınız, yani bir iki isim söyleyebilirim. Ama bu isimleri kim tanıyor ki? Ama meşhur olmuş birlerim dersen aslında alim bile değil ama alim olarak tanmış, mesela Muhammed Arifi, işte Ayzel Kani'dir, Yusufel Kardavi'dir falan filan. Bunlara şey çağırdığınız zaman o dünya çapında bir isim. Sen bunların daha ilmi seviyesini bile bilmiyorsun ama alimler diye bağlanmışsın. Alimler fetva verdi, bunlara ayaklanır. Yani demek istediğim şeyi anlıyor musunuz? Küçük gibi gözüken şeylerin arkasında aslında daha büyük problemler mutlaka var. Alimlere verilen yetki veya kitap ve sünnetin alimlere verdiği bir mertebe var. Alimlere kitap ve sünnetin önüne geçiren kimseler, alimlere gösterilmesi gereken saygıyı da göstermeyen kimseler. Burası, burasına da dikkat edin. Yani alimlerden nasıl ilim alınır? Hangi konularda onlara başvurulur? Nasıl bir nefis terbiyesi, nasıl bir sabır mücadelesi gerekir? Bunun adımları nelerdir? Bunlar da asla gözetmeyen fakat kendilerini dilleriyle alimleri takdis ederek, onları saygıyla anarak bazı konularda onlara kendilerini nispet ederek sözde tazim eden kimse arasında bunlar. Hevalarına uymayan bir şey olduğunda bu alimler dinlenmiyor. Mesela Muhammed Hassan, Mısır'ın alimlerinden, Şeyh Elbani'den ve Suud'daki şeyhlerden istifa etmiş, istifade etmiş, selefi söyleme sahip kimselerden birisi bu. Düne kadar, yani şu Arap Baharı denilen olaylar, ee, gündeme gelene kadar ayaklanmalar haramdır, işte selefin yoluna terstir falan fetvalar bu şekildeydi. Kim dinliyordu bunu? Kimse dinlemiyordu. Mısır'da olaylar sıcak sıcağına gündeme geldiği zaman en önde koşanlardan birisi bu oldu ve Mısır'ın gözdesi oldu bir anda. Yani dün Selefi'yken kimse kulak vermezken bu adama kimse yani adını sanını bilmezken biz biliyorduk çünkü hadis ilimleriyle ilgilenen birisiydi. Ebu İsa Huyeini keza böyle. Ebu İsa el dediğin zaman e, yani ilimle uğraştığı sıralarda kimse bilmezken biz bilirdik onun taklitleriyle eee tedripler yapardık. Elbani'nin önde gelen öğrencilerindendi. Bu adam ilmi ilimle iştigali bıraktı, davet konularına yöneldi ve haktan saptı. İşte parlamento olayları, oy meseleleri ve bu mitingler Mısır'da bir anda gözlü oldu. Herkes, Mısır'da herkes Ebu İshak el-Hüveyni'yi tanıyor şu an. Ama yoldan saptıktan sonra. Yani hak üzerine sebat ettiğinde Elban Rahimoğlu'la hayatında hep bu sıkıntıyı çekti. Kimse tanımıyordu onu. Hayatında kimse tanımıyordu Elbani'yi. Belki ömrünün son zamanlarında artık e, yaş geçmiş, iş bitmiş derler ya pek bir şeye gücü yetmezken Öyle bir vaziyetteyken millet Elbani'yi yavaş yavaş tanımaya başladı. Ama Elbani vefat ettikten sonra düşmanları bile artık Elbani'yi kullanma safına geçti. En ağır sözleri söyleyen, onu yerden yere vuran insanlar bile Elbani'yi kendi lehlerine kullanabilme pozisyonuna geçtiler. Neden? Çünkü hayatta olsaydı bunu yapamayacaklardı, kullanamazlardı. Elbani bir höt derdi. Çünkü Elbani en yakınlarını bile ilmi hatalar yaptığında çok sert bir şekilde hatasını ortaya koyan ilmi gerekçeleriyle ortaya seren birisi. Yani geçmek de kolay değil. Huysuz, yani o şey bakımdan ya bir hata yapmaya da gelmiyor, hemen rezil ediyor. Böyle bir şey. Ama vefat etti, güneş doğdu bunlara. Elbaniyle ile hiç alakası olmayan, yani hayattayken, ilim talebelerinin imkanı varken bunu yapmayan insanlar... O ifade ettikten sonra ismi üzerinden prim yapma peşindeler bugün. Ee, dolayısıyla şu an söz sahibi olan ve Allah Resulü ve Vesselam'ın sünnetine muhalif olan şeyleri sanki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği şeyler gibi sunan kimseler bunlar. Mesela Muhammed Arifi dediğiniz adam, e, bu bidatiyle çok meşhur olduğu için ve duygusal yönleri de kullanarak Ümmet içerisinde prim yaptığı için bunları söylemek zorunda kalıyorum artık. Mesela Tevhid Gemizi diye bir kitabı çıktı Kuraba yayınlarından. Kitabı şöyle üstün köre okuduğunuz zaman ne kadar güzel bir kitap dersiniz. Ama ilmi açıdan baktığınız zaman sıfır. Yani rivayetler kaynaklarıyla uyuşmuyor. Yani metinler uyuşmuyor. Uydurma zayıf rivayetler. Yani bunlarla hiçbir ilmi yönü yok aslında kitabı. Ama az kitabı. Yani Sufilerin klasik e, hikaye kitaplarına benziyor tarzı. Ayiz El Karni'nin Üzülme kitabı da bu şekilde. E, sadece yazarı selefi söyleme sahip. Yani biraz daha tevhid içerikli yönlendirmeler yapıyor ama aynı hikaye tarzını kullanıyor. İbn Ahmet bin Abdel zamanında da böyleydi hikayeciler. O zamanlarda selef bunlara karşı çıkıyordu. Mesela Ali Radyalan zamanında bir kısacı Konuştuğu zaman Ali Radyoğan men ediyor. Peki bu adam şirki mi anlatıyordu? Şirki anlatmıyordu. Hayra yönlendiriyordu. Sadece hayra yönlendirirken uydurma aslı olmayan kıssalar anlattığı için karşı çıkıyordu Selef bunlara. Yani bunlar da şirkten, bidatten bile bahsetmiyorlar. Kıssacılardan e, sakındırmaya dair kitaplar yazılmıştır. Neyse konular genişliyor. Şunu diyeceğim. Bu adam Muhammed Arifi, Kıssacılardan, e, ilmi yönden vaaz, kıssacılık gibi şeylerle toplumun nabzını tutmaya çalışırken bu Suriye olaylarında başı çekenlerden birisi oldu. Yani vaazlarıyla, nasihatleriyle hiç kimse bilmezken bunu sırf Suriye meselesine konuştu diye Muhammed Arif'i meşhur oldu. Nasıl bir tarz bu Muhammed Arif'in tarz? Diyor ki işte fitne zamanlarında diyor Söz, kılıçtan etkili olacak. Alimler diyor, susmasın diyor. Yani teşvik etsinler bu olaya. <gülüyor> Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hadis, hadisi nasıl kullanıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir hadis bürüyor? Hadis'in aslını tam şekilde söyleyelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fitne zamanlarında sözün kılıçtan beter olacağını, daha etkili olacağını söylüyor. İşte Araplara yazıklar oldu. Bu Araplar arasında, özellikle Arapları zikrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü ve bu olaylar hep Araplar arasında oluyor nedense. Yani Müslüman Araplar arasında. E, ölen de öldüren de ateştedir diyor. Peki bu adam bu hadisi nasıl bu şekilde kendi lehine kullanabiliyor? Sen koskoca kitleye hitap eden, selevi söyleme bir sahip bir vaizsin ve diyorsun ki Allah Resulü böyle buyurdu, kalem, söz ve Kılıçtan daha etkili olacak. Nerede diyor Allah Resulü Fitne zamanlarında. Allah'tan korku ya. Fitneler hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi insanları kaza getirmek, galeyana getirmek mi yani? Söz kılıçtan daha etkili olacak. Adam bunu kullanıyor. İşte hevanın tesiri bu. Heva Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın harcer hakkında buyurduğu gibi diyor ki onlar hakkında kitabı okurlar. İnsanların en hayırlılarının sözünü söylerler. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabesinin sözünü söylerler. Lehlerine zannederler ama aleyhlerinedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani getirdikleri ayet, Lehlerine zannederler ama aleyhlerinedir. Kendilerinin aleyhinedir. Hadis getirirler ama lehlerine zannederler. Fakat aleyhlerinedir. Allah'tan kork. Yani bu kadar bariz bir şeyi, e sen şimdi bu alimlere muhatap olan kişi olarak zaten hadislerle falan alakan yok. Hadis kitaplarını okumuyorsun. Okusam bile teberrüken okuyorsun. Düşünme yok. Çünkü hayatına geçirme gibi bir derdin yok. Eğer hayatına geçirilecek bir şey varsa hocan söyler zaten. E hocan da baksana hadisi nasıl anlatıyor. Söz kılıçtan daha etkili olacak fitne zamanlarında. Peki bu söz nereye sevk ediyor? Bu insanları nereye yönlendiriyor? Senin kullandığın bu söz. Evet. Aleyhine olan durumları maalesef e, lehine zannedip bir de insanları galeyana getirdi bu adam. Şu an e, Suud hapishanelerinden birisinde. Hapis şu anda. E, ve yarın bir gün e, bu da işte su tıpkı geçenlerde öldürülen kişilerin işte ümmetin eee kaleyana getirilmesinde kullanılması gibi onlar da eee Suud'da yani başka yerlerden bahsetmiyorum bakın. Suud'da yapılan patlama eylemlerini yani Müslümanların diyarında patlatma eylemleri oluyor. Müslümanlar öldürülüyor. Bunları teşvik eden, destek olan, sahiplenen kimseler? Bunlar alimler diye tanıtıldı maalesef. İlimle hiç alakaları yok bunların. Yani ilimle iştigalleri de yok. Belli alimlerden hani ders gören, ilim talebesi falan olsalar bunu da anlarız ama bunlar sadece harici söyleme sahip ve Müslümanların kanlarını helal sayan kimseler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ee, bu tip fitnelerde bahsettiği şeyler vardı biliyorsunuz. İşte bu kanların helal sayılması, malların helal sayılması. Yani Müslümanların birbirlerinin mallarına tasarlı dedip de bunları kanimet gibi görmeleri. Bunun gerçekleşeceğini. Bunun arkasından da artık namusların helal sayılacağı bir fitnenin gelmesinden bahsediyordu. Ee, bu üç şey de esasında çeşitli zamanlarda kısmi olarak yani lokal, azınlık denilecek şekilde meydana geldi geçmişte ve bunlar Allah'ın izniyle bertaraf edildi. Şu an e, yeni fitneler var. İşte işit, IŞİD'in yapa geldiği şeyler var. Ve bunların fikriyatında e, bu altyapı potansiyel olarak var maalesef. Çünkü kanlara tasallut, canlara tasallut, mallara tasallut, işte namuslara tasallut. E, bazı söylemler duyduk hani namuslar konusunda da. Bu haberler ne kadar doğru, ne kadar yanlış tam bilemesek de bu söylemler geliyor. Fakat şundan eminiz, bu kafa bu yapıya böyle inanmaya çok müsait bir kafa. Çünkü karşıdakini kafir olarak inanıp da hatta o kadar cahilce ki seni öldüreceğiz, kelime-i getir çabuk deyip ondan sonra öldürecek kadar ahmak insanlar. Yani durumları kendi aleyhlerine çevirecek kimseler. Bu kadar şey, ve Allah Resulü Aleyhisselam bunun gerçekleşeceğini bildiriyor. Yani onu demeye çalışıyoruz. Kanlar helal sayıldığı zaman gereken önlemler alınmadı. Yani mesela bu fitneye karşı insanlar kimisi sıcak bile baktı. Bu sadece dilde olandı. Henüz e, fiiliyata geçmeden önce. Yani canlara doğrudan tazalata geçmeden önce. Söylem olarak harici söylemler ortaya konduğunda bu fikirlere ilmi reddiyeler ve bu fikirlerin sahiplerine de vela ve bera'nın gereği neyse bunun uygulanması yolunda. Bu gerekenler yapılmadı. Halen de bizim tanıdıklarımızdan arkadaşlarımızdan dahi sıcak bakanlar var. Ya bu da işte samimi yani samimi Müslüman deyip buna aldanan yani duygusal hareket etmeler var. Belki bizim de zorumuza gidiyor ama e, biz vahiy karşısında duygusallıkları terk etmek zorundayız. Yani nasların durduğu yerde e, dururuz. Onların bizi yönlendirdiği yerde de geri duramayız. Bu sebeple e, bunlar küçük şeyler değil. Önlenebilecek şeyler, önlenme imkanı varken atılması gereken adımlar mutlaka atılmalı. Yakınlarımızda, çevremizde işte nasihatle olması gereken nasihatle, nasihat kar etmediği zaman e, tavırla e, bu tavır kar etmediği zaman daha boyutta e, tedbirlerle şayet bu yapılmazsa yapılmadığı zaman bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o topluluğu bundan dolayı mutlaka azaba uğratır Allah Azze ve Celle hiç olmazsa biz e, elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız gücümüzün yettiğince ilme çalışan kendini bu konuda feda ederek. Buna gücü yetmeyen, vakti imkanı veya fırsatları müsait olmayan da bu konuda çalışanlara destek olarak, imkanlar sağlayarak elinden geleni yapmalı. Bu olmadığı zaman mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki işte bu Yecüc ve Mecüc'ün setinden şu kadarcık bir yer daha açıldı dediği zaman e, o zamanda Müslümanlar çok olmayacak mı? Yani kafirler Müslümanlara karşı üşüşecekler falan. Yani bu ümmet böyle helak olur mu yalan Allah'ın Resulü? İçerisinde iman edenler olmasına rağmen evet diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer kötülükler çoğalırsa yani ümmete karşı kalebe çalarsa, kötü kimseler çoğalırsa. Bazen e, azınlık olsak bile e, bir münkeri, bir kötülüğü, dağ gibi büyümüş bir kötülüğü eğer bertaraf edemesek bile ve onlarla helak olanlar içerisinde helak bile olsak, şunu kurtarmaya çalışmamız lazım. Diriltildiğimiz zaman her biri, helak edilse de bir toplum, her biri itikatlarına göre diriltilirler diyor. Esas rezil olunacak gün, esas kaybedilecek gün o gün. Bu yüzden hiç olmazsa o anı kurtarabilmek. Biz arzu ederiz ki dünyada da bir şeyleri e, tersine çevirebilmek. Yani olumsuz giden bazı şeyleri e, gücümüz yettiğince bertaraf edelim. Buna çalışırız. ne olmuyor. Güzün yetmiyor ve kötülükler tamamen bizi de kuşatacak şekilde hakim oldu. Allah korusun. Böyle bir şey de olursa, hiç olmazsa diriltirdiğimiz zaman imanlarımızı kurtarmış. E, yani Suç işleyenlerle beraber helak edilen kimselerden olmayalım diye buna gayret etmemiz lazım. Allah yardımcımız olsun. Allah izin verirse Maide 64. ayetiyle bir sonraki derste <gülüyor> devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşel enle ilahe illan tevahdeke la şerikelek ve estağfuruke ve etubilek.